Arkadaşlar selam. Ee, geçen haftaki dersimizde biz e, ekollerden bahsettik, e, gelişime bir giriş yaptık. Bu şu anki dersimizde de gelişimdeki yöntemlerden bahsedeceğiz. Biz dört tane başlıkta inceliyoruz. E, gelişimsel yöntemler, korelasyonel yöntemler, deneysel yöntemler ve en son betimsel yöntemler. Peki buradan ne kadar soru geliyor? Soru bankalarında, denemelerde çok fazla soruyla karşılaşıyor olabilirsiniz ama KPSS'de çok da soru gelen bir yer değil burası. Yani en fazla e, hani 2-3 senede bir soru karşımıza gelebiliyor. <gülüyor> Çıkan sorular peki nerelerden geldi? enlemsel yöntemden sordular yıllar önce. Meta analiz yöntemini sordular. Karşılaşabiliriz. Tabii ki böyle bir ihtimalimiz var. O yüzden tek tek şimdi bu yöntemleri konuşuyor olacağız. İlk olarak gelişimsel yöntemlerle başlayalım. Gelişimsel yöntemler dediğimizde özellikle insanların gelişimsel dönemlerine, yaş gruplarına bağlı olarak insan gelişimini inceleyen yöntemleri anlamamız gerekiyor. Bu yöntemler... E, Gelişme has olan, özgü olan yöntemler. Dolayısıyla da enlemsel yöntem, boydamsal yöntem ve sırasal yöntem en önde kullanılan yöntemler olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi biz enlemsel ya da diğer ismiyle kesitsel yöntemden başlayalım. Lütfen buralarda püf noktalarına, söyleyeceğim püf noktalarına dikkat edin. Sorularda aramanız gereken yerlerde oralar olacak zaten. Şimdi biz diyoruz ki enlemsel yöntemde bakmamız gereken şey şudur farklı yaş gruplarının farklı şey aynı zaman diliminde incelenmesi Bakın ne diyor yaş grupları farklı olacak. O zaman yapalım 5 6 6 7 yaşındaki çocukları aldım. Bu çocukların psikomotor gelişimine bakmak istiyorum. Ama bana ne dedi? Zaman aynı kalacak. Çalışmayı arkadaşlar 2000 yılında başlattık. 2000 yılında bitti. Şimdi değişen ne? yaş grupları farklı ama zaman aynı kaldı. Bazen sorular çok açık olmayabilir ama soru da size bir ipucu verir. Soruda zaman yoktur. Onun yerine şöyle der. Araştırmacı tek bir çalışmada veri topladı. Yani eğer e, araştırmayı yaparken zamandan bahsetmiyor ama tek bir çalışmada veri toplandığından bahsediyorsa yine bizim karşımıza enlemsel yöntem çıkar. Boylamsal yöntem enlemsel yöntemin tam tersidir. Nasıl peki? Biz bu sefer deriz ki aynı yaş grubunun Farklı zaman dilimlerinde incelenmesi. Aynı yaş grubu dediğine göre tek bir yaş grubunu almam yeterli olacak. Sadece 5 yaşındaki çocukları aldım 10 sene boyunca inceledim. Çalışma 2000 yılında başladı ve 2010 yılında bitti. Şimdi bakın ben bu çocuklarla burada da çalışabilirim. Burada da burada da. Dolayısıyla çocuklar çalışmaya başladığında 5 yaşındayken çalışma bittiğinde 15 yaşına geldiler. Ee, biz boylamsal yöntemi en çok nerede kullanıyoruz? En çok kullandığımız yer arkadaşlar bizim tek yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizlerini doğdukları andan itibaren alıyoruz. 30 sene 40 sene boyunca yapılan boylamsal çalışmalar var. Ama sıkıntı şu, boylamsal çalışma zaman olarak uzun olduğu için hani insan faktörünü kontrol etmek çok da kolay değil. Dolayısıyla da bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. E, enlemsel yöntem iyi mi? Evet, maliyet açısından iyi, avantajlı ama yaş grupları birbirinden farklı olduğu için kuşak farkları konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Gelelim sırasal yöntem. Sırasal yöntem her ikisinin sentezi. Şundan bahsediyorum. Bu sefer diyeceğim ki farklı yaş gruplarının farklı zaman diliminde incelenmesi. Peki farklı yaş grubu dediyse kimi alacağım? 5, 6, 7 yaşındaki çocuklar alacağım. Zaman farklı dediğine göre ne yapacağım? 10 yıllık bir çalışma yaparsam. Çalışma 2000 yılında başladı. 2010 yılında bitti. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu çocuklarla şurada, şurada, şurada da çalışsam bu ne olacaktır? Sırasal yöntem olacaktır. Tekrar söylüyorum. Enlemsel yöntemde yaş grubu farklı, zaman aynı. Boylamsalda. Yaş grubu aynı zaman farklı ama sırasalda hem yaş grubu farklı hem de zaman farklı. Şimdi bunu bir soru formatına dökecek olursak KPSS'de nasıl bir şey karşımıza gelir? Şimdi biz diyoruz ki mesela şöyle bir tablo olsun sınavda. Burası zaman. Burası yaş grubu. Şimdi soru şöyle geliyor. Diyor ki bir araştırmacı çocuklarla yaptığı bir deneyin sonuçlarını ortaya koymuştur ve deneyde kullandığı yöntemleri bir tablo haline getirmiştir. Acaba bu tabloda araştırmacının kullandığı enlemsel yöntem kullandığı yerler ya da durumlar neresi? Şimdi düşünün enlemsel yöntemde neye bakacaktık? Yaş grubu farklı olacaktı. Zaman aynı kalacaktı. Aynı coğrafyadaki enlem boylam gibi düşünün. Bakın yaş grubu farklı zaman aynı. Bu ne olacaktır? Enlemsel yöntem. Ama aynı şekilde burası da enlemsel yöntem mi? Evet. Diğerleri de enlemsel yöntem mi? Evet. E peki sorsa ki bana Tabloda araştırmacının boylamsal yöntemi kullandığı yerler neresi diye sorsa ne diyeceğim? Yaş grubu aynı olacak, zaman farklı. Yani şurası ne olacaktır? Boylamsal yöntem. Burası boylamsal, burası boylamsal. Bu şekilde gidecektir. En çok karıştırılacak olan belki sırasal yöntemdir. Sırasal yöntemi sorarsa arkadaşlar neye bakmam gerekiyor? Farklı yaş grubu, farklı zaman dilimi. O zaman... Şu şekilde baktığımızda, bakın bu bize neyi verir? Sırasal yöntemi verecektir. Aynı şekilde şurası da bana sırasal yöntemi verir mi? Kesinlikle evet. Yani aklınıza takıldığında şu tabloyu da aklınıza getirebilirsiniz. Ee, daha net olacaktır diye düşünüyoruz. Gelelim korelasyonel yöntemlere. Burayı siliyorum. <gülüyor> Korelasyonel yöntemlerin diğer ismi arkadaşlar istatistikî yöntemler. Ne inceliyorlar? Biraz buna bakalım. İki değişken arasındaki ilişkinin miktarını inceler. Ancak Şöyle bir durum vardır. Korelasyonel yöntemler neden sonuç hakkında bilgi vermez? Bir şey daha söyleyelim. Korelasyon değerleri her zaman eksi 1 ile Artı bir arasında yer alır. Yani sorularda geldiğinde artı dört ya da eksi beş diye bir korelasyon değerinden asla bahsedemiyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Korelasyon yöntemlerini biz üç tane başlıkta inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi pozitif korelasyon. Bir tanesi nötr korelasyon. Bir tanesi de negatif korelasyon. Bakalım ne demek istiyoruz? Pozitif korelasyonda arkadaşlar iki tane değişken aynı anda artar ya da aynı anda azalır. Örnek yapalım. Mesela motivasyon artarsa başarı artar. Korelasyon ne olacaktır? Pozitif. E peki motivasyon düşerse başarı düşer mi? Evet. O zaman korelasyon yine ne olacaktır? Pozitif olacaktır. E, çok yemek yersen kilo alırsın. Korelasyon nedir? Pozitif. Ama az yemek yersen kilo verirsin. Korelasyon yine ne olacaktır? Pozitif. Negatif korelasyonda ise değişkenlerden biri artarken diğeri ne olur? Azalması gerekir. Mesela kaygın artarsa öğrenmen düşer. Yani biri artarken diğeri Azalması gerekiyor ya da e, alkol kullanırsan sağlığın bozulur. Bu da yine ne olacaktır? Korelasyon negatiftir. Nötr korelasyon ise iki tane değişken arasında tanımlanmış bir ilişkinin olmadığını gösterir. Yani şundan bahsediyorum. Herhangi bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Mesela e, sarışın olmak ve zeki olmak arasında bir ilişki var mı? Yok. Beyler şey der genelde negatif korelasyon olduğunu söylüyorlar ama bu bir yalan arkadaşlar. Ya da mesela çok uzun boylu olmakla çok zeki olmak arasında bir ilişki var mı? Yine korelasyon nötrdür dememiz gerekiyor. Şimdi konuştuklarımızın bir de özetini yapalım. Biz korelasyon değerlerini nerede gösteriyoruz? Sayı doğrusunda. Burası sıfır noktası. Artı 1, Eksi bir. Şimdi söyleyeceğim şey çok dikkat edin. Şöyle ki bir olmak bakın işaretine bakmaksızın bir olmak bize her zaman iki değişken arasında mükemmel bir bağıntının olduğunu gösterir. O zaman korelasyon değerleri sıfırdan bire doğru gittikçe ilişki artar mı azalır mı? Ne olacaktır? Artar. Ama korelasyon değerleri birden sıfıra doğru gittikçe ne olacaktır? İlişki azalır. Bunu da bizim bilmemiz gerekiyor. Mesela örnek yapacak olursak eksi 0.97 mi daha güçlü bir ilişkiyi gösterir? Artı 0.96 mı? Burada bakmamız gereken şey lütfen işaretlerine bakmayın. Burada bakmamız gereken nokta kim bire daha yakınsa o daha güçlüdür. E dolayısıyla da burada eksi <gülüyor> 0.97 1'e daha yakın olduğu için daha güçlü bir ilişki var anlamına gelecektir. Korelasyonel yöntemlerde bu kadardı. Gelelim deneysel yöntemlere. Deney dediğimiz şey tasarlanmış, kurgulanmış, koşulları Önceden belirlenmiş ve araştırmacının duruma müdahale ettiği yöntemlerdir. yapıyoruz. Ee, laboratuvar ortamlarında ya da yapay ortamlarda yapıyoruz. Koşulları kendimiz belirliyoruz. Ortamı kendimiz düzenliyoruz. Ve bir araştırma konusu seçip onun üzerine çalışma yapıyoruz. Size şuraya bazı kavramlar yazacağım. Tek tek onları tanımlamayacağım. Onun yerine bir örnek üzerinden konuşuyor olacağız. Şimdi bu kavramlar neler? Deney ne demek? denek ne demek? Deney grubu kimdir? Kontrol grubu kimdir? Aynı zamanda değişken ne demek? Bağımsız değişken ne demek? Bağımlı değişken ne demek? Ve ara değişken ne demek? Dolayısıyla arkadaşlar bunları bir örnek üzerinden tek tek Atacağız, konumlandıracağız. Şimdi mesela örneğimiz ne olsun? Nasıl bir deney yapalım? Diyelim ki uykunun dikkat üzerine olan etkisine bakmak istiyorum. Ben sınıfımı ikiye böldüm. A grubum, B grubu. A grubuna dedim ki, siz dedim... Günde 7 saat. Mutlaka yani öyle ya da böyle düzenli olarak 7 saat uykunuzu alacaksınız. Peki burada o zaman A grubuna ben bir kriter koydum mu? Evet. A grubunda kriter var. B grubuna dedim ki size karışmıyorum. Siz kafanıza göre takılın. Kriter koymadım. Çalışmayı tamamladım ve dedim ki sonuç günde 7 saat düzenli olarak uyuyan A grubunda dikkat seviyesi daha yüksek çıkmıştır. Şimdi bu bir basit düzeyde bir deneyden bahsettik. Arkadaşlar tek tek kavramları tanımlayalım. Deney dediğimiz şey neydi? Tasarlanmış, kurgulanmış, koşulları olan, denekleri olan, konusu olan, sonucu olan ve yöntemleri olan biz genel yapıya ne diyoruz? Deney diyoruz. O zaman şu çalışmanın tamamı ne olacaktır? Deney olarak karşımıza gelecektir. Yani konusu, denekleri, koşulları, yöntemleri ve sonucuyla deney hepsini kapsar. O zaman buna bir tik atabiliriz. Peki benim deneklerim kimler? A grubu. Ve B grubu benim deneklerim. Deney grubunu tanımlıyorum. Bakın siz de oradan kendinizce bir yorum yapabilirsiniz. Şimdi deney grubu şudur. Her çalışmada, her deneyde mutlaka bir deney grubu vardır. Ve deney grubu araştırmacının koşullarını değiştirdiği gruptur. Ben kime kriter koydum burada? A grubuna. O zaman A grubu benim neyim olacaktır? Deney grubum olacaktır. Bir de arkadaşlar kontrol grubumuz vardır. Koşul koymadığımız ama sadece kıyaslama yapmak için kullandığımız gruplardan bahsediyorum. Dolayısıyla da bizim B grubumuz bizim neyimiz olacaktır? Kontrol grubumuz olacaktır. Peki şu mantıktan da düşünürseniz belki daha net olur. Mesela aspirin verdim ne oldu? Aspirin vermedim ne oldu? Ya bu bir kıyaslama. Dolayısıyla da her çalışmada deney grubuna da kontrol grubuna da ihtiyacımız var. Devam edelim. Değişken ne demek? Psikolojik hal anlamına geliyor. Ya da işte ruh hali ya da psikolojik durum artık ne dersiniz? Peki bu çalışmada kaç tane değişken var? Bu çalışmada arkadaşlar iki tane değişken var. Bir tanesi uyku, bir tanesi dikkat. E tamam bunu da hallettiğimize göre gelelim sınavda çıkan 2012'de de çıktı, 2014'te de geldi. Bağımlı ve bağımsız değişken ne demektir? Arkadaşlar tanım yapalım. Bağımsız değişken her çalışmada etkisi incelenen değişkendir. Aynı zamanda olayların nedeni konumundadır. Ee, soruda çok takıldınız diyelim bağımsız değişkenin kafanız karıştı şu soruyu sorarsanız cevabı bağımsız değişkendir diyeceğiz ki ben neyin etkisini inceliyorum ben bu çalışmada neyin etkisini inceliyorum uykunun dikkat üzerine olan etkisini inceliyorum o zaman arkadaşlar uyku ne olacaktır bağımsız değişkendir. Peki bir de her çalışmada etkilenen değişken vardır. Aynı zamanda araştırmanın sonuç kısmını meydana getirir. Şimdi e, bu çalışmada etkilenen değişken ya da olayın sonucu kimdir? Dikkattır. Dolayısıyla dikkat benim bağımlı değişkenimdir. Kime bağımlı? Bakın bağımsız değişkene bağlı olarak artan ya da azalan değişkenlerdir. Dikkat, uykuya bağlı olarak artar ya da azalır. Dolayısıyla bunlara bakmamız gerekiyor. Ee, bir örnek daha yapalım mesela. Bunu da birlikte yapalım. Mesela sporun sağlık üzerine etkisine bakarken. Ee, sporun sağlık üzerine olan etkisinde bağımsız değişken kimdir? Spordur. Ben neyin etkisini inceliyorum? Sporun etkisini inceliyorum. Peki bağımlı değişken kimdir? Sağlıkta bizim için bağımlı değişken olacaktır. Ya da dikkatin öğrenme üzerine olan etkisinde ben neyin etkisini inceliyorum? Dikkatin. Peki dikkat nasıl bir değişkendir? Bağımsız. Bağımlı değişken kimdir? Öğrenmede bağımlı değişken olacaktır. Peki son olarak da ara değişkenden bahsedelim. Yani kontrol değişken. <Gülüyor> bu soru olarak karşımıza gelmez onu söyleyeyim ama ne olduğunu bilelim arkadaşlar bir deneyde araştırmacı bütün koşulları kontrol edemez dolayısıyla da araştırmacının doğrudan kontrol edemediği ama araştırmayı bir şekilde etkilemesi muhtemel olan değişkenlerdir nelerden bahsediyoruz biz insanların ruh halini Kontrol edebilir miyiz çalışmada? Hayır. Hislerini kontrol edebilir miyiz? Hayır. Ya da insanların gelir düzeyini, kültürünü, inançlarını kontrol edebilir miyiz? Hayır. Peki bunlar çalışmaya etkiler mi? Evet. Tekrar söylüyorum tanımı. Bakın arada değişken ya da kontrol değişkeni şudur. Araştırmacının doğrudan müdahale edemediği, doğrudan kontrol edemediği ama araştırmayı et, etkilemesi muhtemel olan değişkenlerdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Deney de bu kadar. Soru olarak çok fazla karşımıza gelmiyor ama yine de bilmekte fayda var. Gelelim arkadaşlar betimsel yöntemlere. Diğer ismiyle tasviri yöntemler. <gülüyor> Şimdi... Bu zamana kadar anlattığım bütün yöntemlerde şunu gördük aslında biz. Hep böyle bir kesinlik var. Mesela gelişimsel yöntemlerin sonuçları daha kesin. Deneysel yöntemler zaten kesin. Ama betimsel yöntemler arkadaşlar kesinliği yüksek olmayan yöntemlerdir. Ve biz şöyle deriz. Olayın fotoğrafını çeken yöntemlerdir. Ve konu hakkında bize fikir verir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar gözlem yöntemidir. Gözlem dediğimiz yöntem olanı olduğu gibi incelemektir. Yani dolayısıyla deneyle gözlem arasında bir fark var mıdır? Kesinlikle vardır. Biz deneyde dedik ki yapaydır, araştırmacı müdahale eder ama gözlem tekniğinde araştırmacı müdahale etmeden sadece var olan duruma bakar ve bununla alakalı bir fikir ortaya koyar. Mesela biz gidip de parkta oynayan çocukları izlersek bu ne olacaktır? Bir gözlem yöntemi olacaktır, doğal gözlem olacaktır. Peki başka hangi yöntemlerimiz var bize fikir veren? Test yöntemi arkadaşlar. Testler genelde hali hazırdaki durum hakkında bilgi veren yöntemlerdir. Mesela zeka testleri, kişilik testleri ya da başarı testleri bize bunu yansıtır. E, baktığımızda testleri hazırlarken çok hassas ve dikkatli olmak gerekir. Yoksa sonuçları bizi yanıltabilir arkadaşlar. Biz gelişimde test yönteminde kullanıyoruz. Yani çoktan seçmeli e, seçeneklerle insanların fikirleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Gelelim anket yöntemine. Bakın <gülüyor> anket yöntemi. Genelde testleri anlatırken şöyle düşünürüz biz yani testler bize bugün hakkında bilgi verir ama anket bize yarın ya da gelecek hakkında bilgi veren yöntemlerdir. Mesela şöyle düşünün işte araba alacak olsanız hangi renk arabayı alırsınız ya da ne bileyim KPSS'de il tercih yapacak olsanız hangi illeri tercih edersiniz diye bir soru bize anket yöntemini ve gelecek hakkında fikirleri aldığımız bir yöntem olarak gösterir. Devam edelim, çok, e, bu son zamanlarda ismi çok geçen, e, içerik olarak daha farklı bir şey tabii bizim anlatacağımız, şu an söyleyeceğim şey mülakat yöntemi. Bakalım neymiş mülakat? Arkadaşlar mülakat yönteminin diğer ismi görüşme yöntemidir. Mülakat yöntemi yüz yüze görüşmeyi içeren, kapsayan bir yöntemdir. Ve aslında hakikaten istenen bir yöntemdir. Ancak yanılma ihtimaliniz de çok fazladır. E, mülakatın temel bir kriteri var. O da güven arkadaşlar. Eğer karşınızdaki insanla güven odaklı bir ilişkiniz varsa karşınızdaki insandan doğru bilgiler alabilirsiniz. Ama güven odaklı bir ilişki yoksa o zaman karşılıklı yanılma ihtimaliniz olabilir. Devam edelim vaka incelemesi ya da olay incelemesi şöyle diyeceğiz bir kişiyi bir kişiyi derinlemesine veya etraflıca incelemektir. Ya da şöyle olabilir mesela vaka incelemesi kişinin hayatındaki bir kesiti incelemek olarak da karşımıza gelebilir. Şöyle düşünün bir öğrenciniz var sıkıntıları var problemleri var ve siz bu öğrenciyi bütün yönleriyle ele alıyorsanız ya da annesi babası boşalmış ve bu olay onu çok kötü etkilemiş dolayısıyla hayatındaki bu olayı çok derin ve etraflıca inceliyorsanız o zaman söyleyeceğimiz yöntem vaka incelemesi yöntemidir. Bir yöntem daha var. Aslında çok kolay, çok pratik ama çok da kullanmadığımız bir yöntem. Arkadaşlar bu yöntemin adı biyografi yöntemi. Kişinin bulunduğu yaştan geriye doğru bütün hayat hikayesinin öğrenilmesidir. Şimdi bir örnek vereceğim ama yaşım ortaya çıkabilir. Yani böyle bir sıkıntı var. O örneği vermeyeyim ben size. Yasemin'in penceresi örneğini vereyim. Çünkü e, genelde sizin kuşakların hatırlayacağı bir örnek bu. Yasemin'in penceresinde ne yapıyorlardı? İnsanlar geliyorlardı. E, ünlü insanlar genelde ve o insanların komşuları, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, herkes gelip o insan hakkında bir şeyler söylüyordu. Dolayısıyla aslında biyografi yönteminin temelinde de bu vardır. Yani kişinin bütün yaşam öyküsü, hayatındaki önemli insanlarla alakalı ne yaparız? Bilgi sahibi oluruz ve bir sonuca varırız arkadaşlar. Son olarak da konuşacağımız yöntem meta analiz yöntemi. Meta Öte demektir. Analiz ötesi. Daha da Türkçeleştirelim isterseniz. Ne demektir? Çalışma üzerine çalışma yapmaktır. Çalışma üzerine çalışma yapmaktır. Soru olarak şöyle karşımıza gelebilir yani e, yapılan bir çalışmayı tekrar değerlendirmek onun üzerine tekrar çalışmak ya da birden fazla çalışmayı bir araya getirmek arkadaşlar meta analiz yöntemini ifade eder. Mesela bir örnek yapalım e, Sigmund Freud öldükten sonra kızı Anna Freud. Babasının savunma mekanizmalarıyla alakalı yaptığı çalışmaları toplamıştır ve üzerine tekrar çalışmıştır. E dolayısıyla Anna Freud'un yaptığı durum ne olacaktır? Bir meta analiz çalışması olacaktır. Ya da bizim mesela tez üzerine çalışırken birden fazla çalışmayı bir araya getirip o şeye tekrar bakmamız yine meta analiz olarak karşımıza gelecektir. Özetle yapılan bir çalışma üzerine tekrar çalışmak olarak da düşünebilirsiniz. Ee, yöntemlerle alakalı konuşacaklarımız bu kadar. Ee, tekrar görüşmek üzere.